Bakara Suresi Devamı Necm 416 Bir de inananları Yahudileştirmek, Hristiyanlaştırmak isteyenler, Yahudi ve Hristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek dediler. Bu onların kendi kuruntularıdır. De ki, eğer doğru kimseler iseniz delilinizi getirin. Hayır, aksine kim iyileştiren, güzelleştiren biri olarak kendisini Allah için İslamlaştırırsa, işte onun rabbi katında ödülü vardır. Onlara hiçbir korku da yoktur ve onlar üzülmezlerdi. Ve Yahudiler, Hristiyanlar bir şey üzerinde değillerdir. Onların kayda değer bir yanları yoktur dediler. Hristiyanlar da Yahudiler bir şey üzerinde değillerdir. ''Onların kayda değer bir yanları yoktur.'' dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bilmeyen kimseler de onların sözü gibisini dediler. Artık içinde anlaşmazlık edip durdukları şeylerde kıyamet günü aralarında Allah hüküm verecektir. Necm 417 ''Ve Allah'ın tanıtıldığı, öğretildiği okullarını içlerinde Allah'ın adı anılmasın diye engelleyen ya onların yıkımı için uğraşan kişiden daha kendi benliğine haksızlık eden kim olabilir? Böylelerinin Allah'ın tanıtıldığı, öğretildiği o okullara girmeleri ancak korka korko olacaktır. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Bunlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Ve doğu-batı yani her yön yalnızca Allah'ındır. Öyleyse her nereye yönelirseniz artık orası Allah'ın yüzüdür. Şüphesiz Allah, bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, en iyi bilendir. Necm 418 Bir de onlar, Allah çocuk edindi dediler. O, onların yakıştırdıkları tüm noksanlıklardan arınıktır. Aksine göklerde ve yeryüzünde ne varsa yalnızca O'nundur. Hepsi onun için sürekli saygıda duranlardır. Göklerin ve yerin yoktan var edicisidir. Ve o, bir işin olmasına karar verdiği zaman, artık ona yalnızca ol der. O da hemen olu verir. Ve bilmeyen kimseler, Allah bizimle konuşmalı, yahut bize de bir alamet gösterge gelmeli değil miydi dediler. Bunlardan öncekiler de, Tıpkı böyle bunların dedikleri gibi demişlerdi. Onların kalpleri benzeşmiş. Biz kesinlikle kesin bilgiyle bilgilenmek isteyen toplum için ayetleri apaçık ortaya koyduk. Şüphesiz biz seni gerçek ile müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennem hesabından sorumlu da tutulmazsın. Ve sen onların dinlerine, yaşam tarzlarına uymadıkça... ''Yahudiler ve Nasara yani Hristiyanlar senden asla hoşnut olmazlar.'' ''De ki, şüphesiz Allah'ın kılavuzluğu, kılavuzluğun ta kendisidir.'' ''Ve eğer bilgiden sana ulaşan şeyden sonra bunların boş ve iğreti arzularına uyarsan, senin için Allah katından herhangi bir yakın olmaz, herhangi bir yardımcı da olmaz.'' Kendilerine kitabı verdiğimiz kimseler onu okumasının, izlemesinin hakkını vererek okurlar, izlerler. İşte onlar ona iman ederler. Her kimde kitabı bilerek reddederse işte onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Necim 419. Ey İsrailoğulları! Sizlere ihsan ettiğim nimetimi ve şüphesiz sizi alemlere fazlalıklı kıldığımı hatırlayın. Kimsenin kimse yerine bir şey ödemeyeceği, kimseden kurtulmalık kabul edilmeyeceği, yardımın, iltimasın hiç kimseye yarar sağlamayacağı ve suçluların yardım olunmadığı güne karşı Allah'ın koruması altına girin. Necim 420 Ve hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimeler, yaralar, sıkıntılarla sınamış, o da onları tam olarak yerine getirmişti. Rabbi ben seni insanlara önder yapanım demişti. İbrahim, soyumdan da önderler yap dedi. Rabbi, benim ahdim tutulmak üzere verdiğim söz, kendi benliğine haksızlık eden kimselere ulaşmaz dedi. Ve biz bir zaman bu beyti yani ilk yapılan okulu insanlar için bir sevap kazanma, dönüş yeri ve bir güven yeri yapmıştık. Siz de İbrahim'in görev yaptığı yerden bir salat yeri yani mali yönden zihinsel açıdan desteğin toplumun aydınlatılmasının gerçekleştirileceği bir yer edinin. Ve biz İbrahim ile İsmail'e beytimi dolaşanlar, ibadete kapananlar ve boyun eğip teslimiyet gösterenler Allah'ı birleyenler için tertemiz tutun diye ahit almıştık. Ve bir zaman İbrahim… Rabbim burasını güvenli bir belde kıl, halkını onlardan Allah'a ve son güne inananları meyvelerle rızıklandır demişti. Allah dedi ki, Kafiri, ilahlığımı, Rabbimi bilerek reddeden kimseyi dahi çok az kazançlandırırım. Sonra da onu ateşin azabına sürüklerim ve ne kötü varılacak yerdir. Ve hani İbrahim ve İsmail beytten temelleri yükseltirler? Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen en iyi işitenin, en iyi bilenin ta kendisisin. Rabbimiz, bizim ikimizi senin için sağlamlaştıran, esenlik, mutluluk kazandıran, insanların İslam dinine girmesini sağlayan biri kıl. Soyumuzdan da senin için sağlamlaştıran, esenlik, mutluluk kazandıran, İnsanların İslam dinine girmelerini sağlayan bir önderli toplum getir ve bize kulluk yöntemlerini göster, tövbemizi de kabul et. Şüphesiz sen, suçtan dönüşleri çokça kabul edenin ve çok merhametli olanın ta kendisisin. Rabbimiz, bir de onlara içlerinden bir peygamber gönder ki onlara senin ayetlerini okusun, Onlara kitabı ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri öğretsin, onları arındırsın. Hiç şüphesiz sen, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, en iyi yasa koyanın, bozulmayı iyi engelleyenin, sağlam yapanın ta kendisisin. Ve İbrahim'in dininden, Yaşam tarzından kendini akılsızlaştıran kimseden başka kim yüz çevirir? Ve biz onu dünyada seçmiştik. Hiç şüphesiz o, ahirette de iyilerden biridir. Rabbi ona, sağlamlaştıran, esenlik, mutluluk kazandıran biri ol dediği zaman İbrahim, ben alemlerin Rabbi için sağlamlaştıran, esenlik, mutluluk kazandıran, İnsanların İslam dinine girmesini sağlayan biri oldum dedi. İbrahim de müslim olmayı kendi oğullarına ve Yakub'a ey oğullarım şüphesiz ki bu dini size Allah seçti onun için yalnızca sağlamlaştıran esenlik mutluluk kazandıran insanların İslam dinine girmesini sağlayan kişiler olarak ölün diye vasiyet etti. Necm 421 İnsanlardan aklı ermeyenler, bunları mevcut hedeften, stratejiden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu ve batı yani tüm yönler yalnız Allah'ındır. O, dilediği, dileyen kimseyi dosdoğru yola kılavuzlar. Ve işte böyle biz, siz insanlar üzerine şahitler olasınız, elçi de sizin üzerinize şahit olsun diye sizi Hayırlı bir önderli toplum yaptık. Üzerinde olduğum bu hedefi yani stratejiyi belirlememiz de yalnızca elçiye uyan kimseleri iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayıralım, işaretleyip gösterelim, bildirelim diyedir. Tespit ettiğimiz bu hedef yani strateji elbette Allah'ın kılavuzluk ettiği kimselerin dışındakilere çok büyüktür ve Allah İmanınızı kaybedecek değildir. Hiç şüphesiz Allah bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Biz senin bizden ne beklemekte olduğunu kesinlikle görüyoruz. Artık seni hoşnut olacağın bir hedefe yani stratejiye çevireceğiz. Haydi yüzünü mescidi harama yani dokunulmaz eğitim öğretim kurumuna çevir. Aklın fikrin hep eğitim öğretimde olsun. Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü O'nun tarafına çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olan kimseler de kesinlikle şüphesiz O'nun Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Ve Allah onların yapıp durduklarından habersiz, bilgisiz değildir. Ve andolsun ki sen o kitap verilmiş olan kimselere, bütün ayetleri de getirsen, yine de senin hedefine yani stratejine uymazlar. Sen de onların hedefine yani stratejisine uyan biri değilsin. Zaten onlar da birbirlerinin hedeflerine yani stratejilerine tabi değiller. Yine and olsun ki, sana gelen bunca bilgiden sonra, sen onların boş, iğreti arzularına uyacak olursan, o zaman hiç şüphesiz sen, kendi benliğine haksızlık eden kimselerden olursun. Kendilerine kitap verdiğimiz şu kimseler, peygamberi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Şüphesiz onlardan bir kesimde bilip durmalarına rağmen kesinlikle hakkı gizliyorlar. Hak Rabbindendir. O halde şüpheye düşenlerden olma sakın. Ve herkes için bir yön vardır. O ona yönelendir. O nedenle hep hayırlara koşun, yarışın hayırları öne getirin. Her nerede olsanız Allah tümünüzü bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Ve her nereden çıkarsan hemen yüzünü mescidi haram yani dokunulmaz eğitim öğretim kurumu tarafına çevir. Şüphesiz bu Rabbinden gelen bir haktır. Ve Allah yaptıklarınıza ilgisiz, bilgisiz değildir. Ve her nereden çıkarsan hemen yüzünü mescidi haram yani dokunulmaz eğitim öğretim kurumu tarafına çevir. Ve siz her nerede olsanız insanlardan, onlardan şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler hariç sizin aleyhinizde bir delil olmaması için benim size içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri öğreten ve size bilmediğiniz şeyleri öğreten bir elçi göndermem gibi, size olan nimetimi tamamlamam için ve doğru yolu bulabilmeniz için hemen yüzünüzü onun tarafına çevirin. Artık onlara saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duymayın. Bana saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyun. Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Ve bana verdiğim nimetlerin karşılığını ödeyin. Bana iyilik bilmezlik etmeyin. Verdiğim nimetleri görmezlikten gelmeyin. Necm 422 Ve hac, yani Programlı ilahiyat eğitimi ve umreyi, seminer, sempozyum gibi kısa süreli eğitimleri Allah için tamamlayın. Buna rağmen eğer siz konursanız engellenirseniz, o zaman ilahiyat eğitimi görenlere kolayınıza gelen şeylerle destek olun. Bununla beraber bu ilahiyat eğitimi görenlere hediye, vereceğiniz destek, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Artık içinizden hasta olana veya başından tıraşa bir rahatsızlığı bulunana oruç veya sadaka yahut da ibadetten herhangi bir kulluk görevinden bir pidye yani karşılık artık emin olduğunuz zaman her kim umrede kısa sürede eğitimde hacca, programlı ilahiyat eğitimine kadar kazanç sağladıysa artık hediyeden, eğitime destekten kolayına geleni. Fakat kim bulamazsa artık üç gün hacda programlı ilahiyat eğitimi süresi içinde yedi de döndüğünüzde oruç tutması. Bu tam ondur. Bu hüküm ailesi Mescid-i Haram'da dokunulmaz ilahiyat eğitim merkezinde hazır olmayanlar içindir. Allah'ın koruması altına girin ve şüphesiz Allah'ın cezasının çok şiddetli olduğunu bilin. Hac... Yani programlı ilahiyat eğitimi bilinen aylardır. Artık her kim o aylarda haccı programlı ilahiyat eğitimini başlayıp kendisine farz ederse ve mutlaka yapacağım derse, artık haç programlı ilahiyat eğitimi süresince kadına yaklaşmak, çirkin söz söylemek, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne isterseniz de Allah onu bilir ve azık yedinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah'ın koruması altına girmedir. Ve ey kavrama yetenekleri olanlar, benim korumam altına girin. Rabbinizden bir armağan istemenizde hiçbir sakınca yoktur. Artık Arafat'tan, eğitim birimlerinden ayrılıp akın ettiğinizde, Ağrı haramda yani dokunulmaz bilinçlenme merkezinde hemen Allah'ı anın ve onu onun size gösterdiği gibi anın ve siz bundan önce gerçekten sapıklardan idiniz Sonra da Allah'a karşı görevlerinizi gerçekleştirdiğinizde Tıpkı babalarınızı andığınız gibi Hatta daha kuvvetli bir anışta Allah'ı anın ve Allah'ı sayılı günlerde anın Artık kim iki gün içinde acele ederse ona günah yoktur. Kim de ertelerse ona da günah yoktur. Bu Allah'ın koruması altına girmiş kimseler içindir. Allah'ın koruması altına girin ve şüphesiz kendinizin ona toplanacağınızı bilin. Sonra da insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan bağışlanma isteyin. Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. İşte insanlardan bazısı, ey Rabbimiz, bize dünyada ver diyen kimselerdir. Onun için de, ahirette hak edilmiş bir pay yoktur. Yine onlardan, Rabbimiz, bize dünyada bir güzellik, iyilik ve ahirette de bir güzellik, iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru diyenler vardır. İşte onlar, kendileri için kazandıklarından hak edilmiş bir pay olanlardır ve Allah hesabı çok çabuk görendir. İnsanlardan kimi de vardır ki, onun basit dünya yaşamı hakkındaki sözü senin hoşuna gider ve o kalbindekine Allah'ı şahit tutar ve o düşmanlığı en yaman olanıdır. O dönüp gitti mi, yetkilendi mi de yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini, kültürü, kadınları ve nesli değişime, yıkıma uğratmak için çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'ın koruması altına girdendiği zamanda büyüklük, güç kendisini günah işlemeye sürükler. İşte öylesine cehennem yeter. O ne kötü bir döşektir. İnsanlardan kimi de vardır ki Allah'ın rızasına ermek için kendini satar. Allah yolunda malını mülkünü harcar, canını ortaya koyar ve Allah kullarına çok şefkatlidir. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın alametlerinden birkaçıdır. Onun için her kim beyti yani ilahiyat eğitim merkezi olan Kabe'yi kastedip beyt'e gider veya umre yani kısa sürede eğitim yaptırılırsa, buralarda dolaşmasında beyti, Kendisine bir sakınca yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır isterse şüphesiz Allah karşılık verendir, en iyi bilendir. Necim 423 Yoksa siz Yakub'a ölüm hali gelip çattığı zaman, oğullarına benden sonra niye kulluk edeceksiniz dediği zaman, onların biz bir tek ilah olarak senin ilahına, ve ataların, İbrahim, İsmail ve İsak'ın ilahına kulluk edeceğiz. Ve biz sadece onun için İslamlaştıranlarız dediklerine tanıklar mıydınız? Onlar gelip geçen bir önderli toplumdur. Onların kazandıkları kendilerinedir. Sizin kazandıklarınız da kendinizedir. Siz onların yaptıklarından sorumlu olmazsınız. Ve onlar... ''Yahudi veya Hristiyan olunuz ki kılavuzlandığınız doğru yolu bulasınız.'' dediler. Sen de ki, tam tersi, küfürden Allah'a ortak koşmaktan dönen biri olarak Allah'ın ortaklarının olacağını kabul etmemiş olan İbrahim'in dinine, yaşam tarzına. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene ve peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız ve biz ancak onun için İslamlaştıranlarız, sağlamlaştıran, esenlik, mutluluk kazandıran birileriyiz. Artık eğer müminleri Yahudileştirmek, Hristiyanlaştırmak isteyenler sizin iman ettiğiniz gibi iman ederse Artık kesinlikle kılavuzlandıkları doğru yolu buldular Yok eğer yüz çevirirlerse Onlar sadece parçalanmışlık içindedirler İşte onlara karşı sana Allah yeter Ve o en iyi işitendir En iyi bilendir Allah'ın dinine Din ortaya koymak konusunda Allah'tan daha güzel olan kimdir ve biz sadece O'na kulluk edenleriz. De ki Allah sizin Rabbiniz ve bizim Rabbimiz olmasına rağmen O'nun hakkında mı bizimle çekişiyorsunuz? Bir de bizim amellerimiz yalnızca bize, sizin amelleriniz de yalnızca sizedir. Ve biz sadece onun için kendisini tüm noksanlıklardan arındıran kimseleriz. Yoksa siz şüphesiz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları da hep Yahudi veya Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Kendi yanındaki Allah'tan gelen bir şahitliği saklayandan kendisine daha haksızlık eden kim olabilir? Allah, yaptıklarınıza bilgisiz, duyarsız da değildir. Onlar gelip geçen bir önderli toplumdurlar. Onların kendi kazandıkları kendileri nedir? Sizin kazandıklarınız da kendinizedir. Siz onların yaptıklarından sorumlu olmazsınız. Necm 424 Ey iman etmiş kimseler! Sabretmekle ve salatla yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatmayla yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Aslında onlar diridirler. Fakat siz bilincine ermiyorsunuz. Ve de kesinlikle biz korkudan, açlıktan bir şeylerle ve mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle sizi zayıf düşüreceğiz, imtihan edeceğiz. Kendilerine bir musibet geldiği zaman biz şüphesiz Allah'a aidiz ve yalnız O'na döneceğiz diyen şu sabredenlere de müjdele. İşte onlar Rablerinden bir takım destekler, ve rahmet kendileri nedir? İşte onlar kılavuzlandıkları doğru yolu bulanların da ta kendisidir. Necim 425. Şüphesiz indirdiğimiz açık delilleri ve doğru yol kılavuzunu biz kitapta insanlara apaçık gösterdikten sonra gizleyen kimseler, işte onlar, onları Allah ve dışlayanlar dışlayıp gözden çıkarır. Ancak günahtan dönüş yapan ve düzeltenler ve açık delilleri ve doğru yol kılavuzunu açıkça ortaya koyanlar başkadır. İşte onlar, ben onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı veren, çokça merhamet edenim. Necm 426 Küfredip, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedip de bu hal üzerine ölen şu kimseler, işte onlar, Allah'ın doğal güçlerin, vahilerin, insanların hepsinin dışlaması onlaradır. Onlar dışlanışta temelli kalıcıdırlar. Onlardan azap hapifletilmez ve onlara bakılmayacaktır da. Ve sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. O, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet edendir, engin merhamet sahibidir. Şüphesiz ki göklerin ve yerin oluşturuluşunda, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarayan şeylerle denizde akıp giden gemilerde, Allah'ın semadan bir su indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, yeryüzünde her deprenen canlılardan yaymasında, rüzgarları evirip çevirmesinde, gök ile yeryüzü arasında emre hazır olan bulutta, şüphesiz akıllarını çalıştıran bir toplum için elbette alametler, göstergeler vardır.'' İnsanlardan kimi de Allah'ın aslarından bir takım eşler tutan kimselerdir. Onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman etmiş kimseler Allah'a sevgi yönünden daha kuvvetlidir. Ve şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler azabı görecekleri zaman kendilerine uyulan kimseler azabı görerek kendilerine uyanlardan kaçıp uzaklaştıkları ve azabı gördükleri ve kendileriyle bağlar kesildiği zaman, bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke görselerdi. Onlara uyanlar da, ah bizim için dünyaya bir dönüş olsaydı da onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık derler. İşte böylece Allah onlara bütün amellerini üzerlerine yığılmış pişmanlık ve üzüntüler halinde gösterecektir. Onlar bu ateşten çıkanlar da değillerdir. Necm 427 Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz, hoş, yararlı şeylerden yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Şüphesiz o, sizin için apaçık bir düşmandır. O size yalnızca kötülüğü, aşırılığı, çirkinliği, hayasızlığı ve Allah üzerine bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara, Allah'ın indirdiğine uyun dendiği vakit, aksine biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız dediler. Ataları bir şeye akıl erdirmez ve kılavuzlandıkları doğru yolu bulmaz idiyseler de mi? Nezm 428 Pek kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kişilerin hali, sadece bir çağırma veya bağırmadan başkasını işitmeyen şeylere çoban haykırışı, karga haykırışı yapan kimsenin hali gibidir. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden onlar akıl da yetmezler. Veya küfretmiş, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kişilerin hali, evlerinin çatıları çökmüş bir kente uğrayan kimse gibidir. O kimse, bunu bu ölümünden sonra Allah nasıl diriltecek diyerek inançsızlığını ortaya koydu. Bunun üzerine Allah, onu yüz sene öldürdü, sonra diriltti. Allah, ''Ne kadar kaldın?'' dedi. O, ''Bir gün yahut bir günün bir kısmı kaldım.'' dedi. Allah tam tersi. Sen yüz sene kaldın. Öyleyken bak yiyeceğine içeceğine henüz bozulmamış. Eşeğine de bak. Biz bunu sen bilesin ve seni insanlar için bir ayet kılalım diye yaptık. O kemiklere de bak. Onları nasıl yüksekleştiriyoruz? Sonra onlara nasıl et giydiriyoruz dedi. Böylece ona açıkça belli olunca, ''Şüphesiz Allah'ın her şeye güç yetiren olduğunu daha iyi biliyorum.'' dedi. Necm 429 Ey iman etmiş kişiler! Eğer siz yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, sizi rızıklandırdığımız şeylerin hoş, temiz ve yararlı olanlarından yiyin ve verdiği nimetlerin karşılığını Allah'a ödeyin. O size sadece ölü hayvanı, kanı, domuzun etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Sonra kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret ölçüsünü geçmemek üzere ona bir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Necm 430 Şüphesiz Allah'ın kitaptan indirdiği bir şeyi gizleyen ve gizlediği şeyi çok az bir bedelle satanlar, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey yemezler. Ve kıyamet günü Allah onlara konuşmaz ve kendilerini temize çıkarmaz ve onlara acı veren bir azap vardır. İşte onlar doğru yol karşılığı, sapıklığı, bağışlanma karşılığı azap satın alan kimselerdir. Bunlar, ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. İşte bu, şüphesiz Allah'ın kitabı hak ile indirmesi sebebiyledir. Ve şüphesiz kitap hakkında anlaşmazlığa düşen şu kimseler kesinlikle çok uzak bir parçalanma içindedirler. Necm 431 Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyi adamlık değildir. Ama iyi adamlar Allah'a ahiret gününe, son güne, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, malını akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolcuya ve dilenenlere ve özgürlüğü olmayanlara, Allah'a, mala, vermeye sevgisi olmasına rağmen veren ve salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan, zekatı, vergiyi veren kimselerdir. Ve de sözleştiklerinde sözlerini tas tamam yerine getiren, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreden kimselerdir. İşte onlar özü sözü doğru olanlardır. Ve işte onlar Allah'ın koruması altına girmiş kişilerin ta kendileridir. Necim 432 Ey iman etmiş kişiler! Ölümlü olaylarda kısas, Taraflar arasında adil karşılık size pars kılındı. Yüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ama her kim ölenin kardeşi tarafından bir şey karşılığı bağışlanırsa, O zaman örte uymalı, ona güzellikle ödemelidir. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim sınırları aşarsa, Artık acı veren azap onun içindir. Ey kavrama yetenekleri olanlar! Allah'ın koruması altına girersiniz diye bu adil karşılık ilkesinde sizin için hayat vardır. Necm 433 Sizden birinize ölüm hazır olduğu vakit, eğer bir hayır, mal bıraktıysa, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler üzerine bir hak olarak, babası, anası ve en yakın akrabası için örte uygun, herkese kabul gören bir şekilde vasiyet etmek zorunlu görev kılındı. Artık her kim bunu duyduktan sonra onu değiştirirse, onun günahı ancak onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Artık her kim vasiyet edenin bir hata işlemesinden veya bir günaha girmesinden korkar da onların arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.